lillahi rabbil alemin ve salatu selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Furkan suresi deyiz biliyorsunuz. Bir anlamı da Furkan'ın hak ile batılı birbirinden ayırmak demektir. Sure haliyle hak ve batılı da birbirinden ayrıldığı gibi hak ehli ile batıl ehli arasındaki farkı da ortaya koyan bölümler ayetler, buyruklar ihtiva etmektedir. Şimdi göreceğimiz 17. ayet-i kerime itibariyle e, batıl Ehlinin durumu mevzu bahis edilecek. Böylelikle aralarında ciddi fark bulunan hak ehlinin durumu da daha sonra mevzu bahis edilmişti. Geçen dersimizin son gördüğümüz iki ayeti 15 ve 16. ayet-i de hak ve batıl ehlinin ahiretteki durumları itibariyle aralarındaki farkı dile getirmişti. Şimdi 17. cahit kerimada batıl ehlinin bir ahiretteki konumlarından bahsedilecektir. Estaiz billah ve yevme yahşuruhum ve ma ya'budun min dunillah. Fe yekulu e entum adlaltum ibadi ha'ula'a em hum dallu's Ayet-i geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz mahkemede hakimler için en güçlü delil kişinin kendi hakkındaki ikrarıdır. Kendi hakkındaki itirazıdır. Ben filana şu kadar borçluyum. Diğer deliller bundan sonra gelir. Evet benim bu kadar borcum var deyip zaman şahide mahide ayrıca gerek yok. Ben söylüyorum. Ben söylüyorum. Kimse benim kadar kendi beni koruyamaz ki. Kimse benim kadar benim hakkımı veya elimdeki imkanları korumaya kalkışamaz ki. Ben söyledikten sonra ayrıca bir delile ihtiyaç hasıl olmuyoruz. Onun için bütün hukuklarda kişinin ikrarı, ikrarı en büyük delildir. Kendi hakkındaki ikrarı en büyük delil kabul edilmiştir. Bu özelliğinden ötürü Cenab-ı Allah kıyamet gününde dava sahibi kimseleri kendi haklarında konuşturur. Veya haklarında konuşulanları veya söylenenleri yüzlerine karşı söyletir. Böylelikle onlar da karşılarında yapılan bu itiraf bu itirafa itiraz edip etmeyeceklerine bakılır. İşte bu göreceğimiz 17. ayet-i kerime itibariyle göreceğimiz sahne böyle bir sahnedir. Ya kişinin kendi itirafı var ya yüzüne karşı yapılan itirafı red edemeyişi var veya iddiayı reddedemeyişi var. Cenab-ı Allah burada kıyamette gerçekleşecek bir hadiseden bize söz ediyor. Estağfirullah وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ Onları haşredeceği ölümden sonra diriltip ...bir araya getirip toplayacağı o günde. Başka kimler var onlarla beraber? وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ Ve Allah'tan başka ibadet ettikleri varlıkları da... ...bir araya getirip toplayacağı o gün. فَيَقُولُ Cenab-ı Allah soracak... E siz zulmettum ibadimi haula Batıl mabutlara ibadet eden kimseleri Allahü Teala onlarla beraber onlara ibadet edenlerle birlikte toplayacak ve batıl mabutlara soracak Hak etmedikleri halde kendilerine ibadet edilenler. Bu arada şunu hatırlatalım. Kur'an-ı Kerim'de kendilerine Allah'tan başka ibadet edilenler iki türlüdür. Bir, kendilerine yapılan ibadete razı olanlar ve razı olmayan kendilerine yapılan ibadete razı olanlar kendilerini ilahlaştıran fakat ilahlığı asla hak etmeyen akıl sahibi, irade sahibi, fikir sahibi kimselerdir. Firavunlar, Memrutlar, hemen söyleyeyim çağdaş kendilerini mabutluk konumuna yükselten çağdaş mabutlar bunlara örnektir. Ama İsa aleyhisselam, ama melekler ama efendime söyleyeyim ilahlık mertebesine cahilane bir şekilde yükseltilen salih insanlar. Bunlar kendilerine yapılan ibadete asla razı değillerdir. Bununla birlikte Allahü Teala onları kendilerine ibadet edenlerle karşı karşıya getirecek. Bir arada onları ifade yerindeyse yüzleştirecek. Ve iki tarafın da huzurunda bu mamutlara soracak. Feekulu e'entum adleltum ibâdi hâ Şu sapkın kullarımı siz mi saptırdınız? Yani İsa Aleyhisselam Adı üzerinde İsa Aleyhisselam'dır. Allah'ın Resulüdür. Nebisidir. Bu insanın insanla vazifesi, bu yüce insanın vazifesi ne? İnsanları hidayete davet etmektir. İnsanlara doğruyu göstermektir. Böyle bir insanın, böyle bir peygamberin, böyle yüce bir şahsiyetin Aleyhisselatü Vesselam'ı insanları dalate, lete davet etmesi düşünülebilir mi? Elbette ki düşünülemez. Fakat onu ilah zanneden milyonlarca milyarlarca zavallı ya İsa Aleyhisselam zavallı karşısında onlar karşısında yüz yüze İsa Aleyhisselam'a sorulacak bu soru. Onun dışındaki meleklere ibadet el olan meleklere sorulacak bu soru. Bir de ibadetlere şuurları olmadığı için rızalarını da razı olmayışlarında ifade edemeyen cansız varlıklar olacaktır. Putlara tapmışlar, şuna tapmışlar, buna tapmışlar, ağaca vesaireye, totemlere tapmışlar, uydurma ilahlara tapmışlar, ilah zannettikleri varlıklara tapmışlar, heykellere tapmışlar gibi... Ey bugünümüzü sağlayan filan oğlu filan. Euzubillah. Hiçbir şeyden haberleri yok şimdi koştuklarının da zamanı kadar. Kendi gününü kendisini ne kadar kurtardı ki senin bugününü neyse artık bugün sağlamış olsun. İnsan için en büyük musibet Yaptığı işin ne anlama geldiğinin farkında olmamasıdır. Söz söylersin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Adem oğlu diyor farkında olmadan öyle bir söz söyler ki, önemsemediği öyle bir söz söyler ki, o söz onu diyor cehenneme yuvarlar. Farkında olmadan bir söz söyler. O halde, ama farkında değilim ben. Mazeret teşkil etmez bu diyor yerine göre. Çünkü niye efendime söyleyeyim kasamıza paramızı koyduğumuz kasamızı kapatmadan unutmayız? Değil mi? Değer verdiğimiz bir şeyi koruruz. Benden daha değerli var mı benim için bu dünyada? Benim en önemli değerimi ortaya koyan ağzıma... Ağzımdan çıkacak söze niye kıymet vermiyorum? Niye ona dikkat etmiyorum? Size bir silah verirler. Silahın bir de emniyeti vardır. Emniyeti alırsınız genelde değil mi? Lazım olmayacağını düşündüğüdür zamanlar. İnsanoğlunun belki en büyük silahı dilidir. Bu dille Neler neler yapabiliyorsun ki? Diyor ki Adem oğlu diyor bir söz söyler. Onu önemsemez. Fakat o söz onu cehenneme şu kadar yıl boyunca yuvarlatır diyor. Yuvarlamasının sebebi. Cenab-ı Allah işte soracak. Dolayısıyla dikkat et. Çoluğumuz, çocuğumuz, bizler, büyüğümüz, küçüğümüz kimin neyi sağladığını, neyi sağlayabileceğini iyi bilmemiz, onlara göre onu öğretmemiz lazım. <gülüyor> bu sapkın kullarımı ey mabutlar, ister bu ibadete rıza göstermeyen kimseler olsun, ister razı olanlar olsun, ister cansız varlıklar olsun. Bütün mağbutlara sorulacak. Siz mi benim bu kullarımı doğru yoldan çıkardınız, saptırdınız? Yoksa onlar mı doğru yolu saptırdılar, saptılar doğru yoldan, şaşırdılar, bulamadılar? Orada herkes, herkes, İsa aleyhisselam gibi, melekler gibi, kendilerine yapılan ibadete razı olmayan hak ehliden, kendilerini tağut ilan eden, kendilerine ibadet edilmesini sağlayan, Stalinleri, Hitlerleri, Musollinileri, ataları, babaları, dedeleri, kimler varsa hepsi, orada hakkı söyleyecekler. Başka bir şey söyleyemeyecekler. Diyecekler ki, hep birlikte, kalu subhanek itiraf edecekler ve az önce söylediğimiz gibi yüzleşme esnasında yapılan bir iddia yüzleştirilen tarafından inkar edilmiyorsa o da en büyük delillerden biridir, en kuvvetli delillerden biridir. subhanek diyecekler sizin bu ibadet ettiğiniz varlıklar sizin ibadetinizi inkar edecekler. Seni her türlü te eksiklikten tenzih ederim ya Rabbi diyecekler. Biz eğer kendimiz sana ibadet ediyorduk veya ibadet etmeliydik. İsa aleyhisselam ve melekler böyle diyecekler. Haşa Rabbimiz. Biz onlara nasıl olur da bize ibadet etmelerini söylemiş olabiliriz? Biz sana ibadet ediyorduk. Biz sana ibadet ediyorken böyle bir şeyi söyleyebilir miyiz? Mümkün değil. Öbürleri de bu ibadeti isteyenler de istemiş olanlar da vazgeçecekler. Kendi kendilerini yaptıklarını çünkü onlar için de hakikat ortaya çıkmış olacak. Firaunlar, Nemrutlar, Stalinler, ben bilmem neler vesaireler diyecekler ki asla. Nasırlar, ve benzeri tağutlar. hayır diyecekler. Subhan Seni her türlü eksiklikten ederiz. Biz öyle bir şey söylemiş şey olamayız. Ma kana yanbagi lena en nettahiza min dunika awliya bize de zaten senden başka veliler edinmemiz olacak bir şey değildi. Olmamalıydı, yapamazdık, olmazdı. Öyle bir şey olmadı. Ayet-i Kerime'de ki bu cevabın üslubu ister bu mağbut edinilmeye, edinilmeye razı olsunlar ister olmamış olsunlar Cevap her birisi tarafından verilecek elverişliliktedir. Eğer melekler ve İsa Aleyhisselam bu mevzu bahis edecek olursak, ya Rabbi biz zaten böyle bir şey yapmamız bize gerekmezdi ve gereğini yaptık. Yani senden başkasını biz veli edinmedik, dost edinmedik. Senden başkasına ibadet etmedik, ibadete de davet etmedik. Eğer bu işe razı olanlarsa vallahi biz bunu yaptık ama yanlış yapmışız. Bizim bunu yapmamamız gerekiyordu anlamına gelecek o sözleri. Cansızlar için zaten o da böyle olacak. Ve lakin fakat bunlar akıllarını kullanamadılar anlamına gelecek bir ifade kullanıyorlar. <gülüyor> Fakat diyor Mette'tehum ve abaehum Sen bunlara ve bunların atalarına öyle yararlanacakları imkanlar verdin ki onları öyle imkanlarla donattın ki Hatta nesu zikr sonunda öğüt almayı unutuverdi kendilerine peygamberlerin getirdiği senin peygamberlerin aracılığıyla gönderdiğin o öğüdü unuttu da. Çok önemli bir hususa dikkat çekiliyor. Başka bir ayet-i kerime buna şöyle dikkat çekiyor ayet-i kerimeler. "Lat <gülüyor> tulhikum amwalukum ve auladukum" diyor. Mallarınız ve evlatlarınız sizleri oyalamasın, alıkoymasın. Neden? Allah'ın yolundan, Allah'ı anmaktan, Allah'ı hatırlamaktan. İnne me dünya lehvun ve leib. Dünya ve dünyadaki her bir şey oyundur ve eğlencedir. Oyun ve oyalanma, eğlence de değil hatta. Lehü oyalanma. Laim, oyun. Peki, oyalanma ve oynama en çok kime yakışır? Küçük çocuklara yakışır. İnsanoğlu, mükellef olduktan sonra, reşit olduktan sonra, onun, Hayatında oyun ve oyalanmanın en azından, en azından diyorum, kendisini Allah'ı hatırlamaktan alıp koyacak hale kadar gelmemesi gerekiyor. Hayatında oyun ve eğlenceye, oyalanmaya yer olsa bile kendisini Allah'ın zikrinden, Allah'ı hatırlamaktan, Allah'ın emir ve hükümlerinin ifa edilmesi gerektiği yerde, onları yerine getirmekten alıkoyacak seviyeye çıkmamalıdır. Buraya vardığı andan itibaren belki mübah, belki mekruh olan oyun ve oyalanma alıkoyduğu itaatin türüne göre haramlığı şiddetlenir, artar. Buna dikkat etmek lazım. Nesudnik bu bu büyük bir hadise. Unuttuk. Unuttular diyor. Zikri unuttular. Peki Cenab-ı Allah ne diyor Haşr suresinin sonunda? Ya eyhellezina amenu. La tekunu kellezina nesu Allah fe ansahem enfusuhum fe olaikahumul Ey iman edenler Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Ne diyorduk zaman zaman? Dünyadaki bir günahın cezasının bir kısmı neydi? Bir başka günaha sebep olmasıdır. Allah'ı unuttun, Allah da sana bu günahının cezasını verdi. Feensehum <gülüyor> enfusehum. Buradaki feyi sebep için kabul edersek Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendi nefislerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın Günah kalbi Allah'ı anmaktan alıkoyar. En azından o günah işlenince. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi konuyu itikadi bakımdan ele alan alimler tarafından geniş açıklamalara sebep olmuştur. Belki onlara girmeyiz. Diyor ki hadis-i şerifinde mesela la يَزْدِنْ zani ح۪ينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنُ Zina eden bir kimse zina eden bir kimse mümin olarak, zina ettiği zaman mümin olarak zina etmez diyor. Niçin? Çünkü günah o esnada senin kalbini, şuurunu öyle bir perdeler ki o günahın dindeki hükmünü sana hatırlatmaz. Çünkü hatırlarsan onu hatırından çıkarmazsan senin imanın sana o günahı işletmez. O günahı işletmez. Onun için Allah'ı unutmayın diyor. Unutursanız Allah da size kendinizi kendinize unutur. İşte hüsrana uğrayanlar bunlar. Buradaki ayet-i kerime de hatta Hatta Nesudzik Nihayet diyor, bu dünyaya ve faydasına o kadar daldılar ki sonunda zikri unuttular. Zikir Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden birisidir aynı zamanda. Kur'an'ı unuttular veya her ümmetin peygamberinin getirdiklerine de zikir denilir. Her bir peygamberin ümmetine getirdikleri zikirdir, onlara bir öğüttür. Onlara bir hatırlatmadır. Onlar neticede bunu unuttular diyor. Ve sonunda ne oldular? Az önce vakhe ulaikehu dedi Haşr suresinde, değil mi? Buruhumul fasikun ve fasikun. Ve kanu Ve bunlar helak olan bir kavim oldular. Sonunda helak olan bir kavim haline gel. Allah haşa durup durduk yerde kimseyi helak etmez, durup durduk yerde kimseye zulmetmez, kimseyi azaplandırmaz. Zerre kadar zulüm yoktur haşa Allahü Teala. Biz zulmü hak etmedikçe daha doğrusu kul zulmü hak etmedikçe Allah Efendimiz ama söyleyeyim o kula zulüm işletmez ve o kula ceza vermez. Buna dikkat etmek lazım. Fakat كَذَّبُوا بِمَا تَقُولُونَ فَكَدْ كَذَّبُوكُمْ عَفَّنْ بِمَا تَقُولُونَ işte bunlar, peygamberlere hitaptır bu, bunlar sizin söylediklerinizi yalanladılar. Daha doğrusu e, ilah diye iddia ettikleri kimseler onların hakkında yani o ilahlara, uydurma ilahlara ibadet edenlerin o uydurma ilahlar hakkında kendileri uydurdukları İlah, i̇lah diye uydurdukları, kabul ettikleri, kimseler hakkında söyledikleri bu şekilde yüzleştirince yalanlayacaklar. İşte söylediklerinizi bunlar yalanlamış bulunuyorlar. Fe ma ve nasra. Artık siz ey zalimler, ey zikri unutanlar, ey peygamberlerin sizlere getirdiği öğüdü Kulak arkasına, arkası edenler, sırtlarının arkasına atanlar. Artık siz ne bu azabı önleyebilirsiniz, geri çevirebilirsiniz, ne de herhangi bir şekilde kimsenin yardımını alabilirsiniz. Sarf, azabı geri çevirmek. Nasıl? Yardım istemek, yardımcı olmak, yardım almak hiçbirisi işinize yaramayacak. Ve men yuzlib minkum nudikhu Ahiretteki sahne, mahşerdeki sahne anlatıldıktan sonra, tamamlandıktan sonra tekrar Cenab-ı Allah bizi dünyaya getiriyor. İşte ahirette böyle yaparsanız göreceğiniz manzara, karşılaşacağınız hakikatler böyle olacaktır. O halde ilke şudur diyor Cenabı Allah. Kanun şudur. Ve men yazlim minkum ludihhu azaben Hiç ayrım yok. Sizden ey insanlar. Kim zulüm işlerse biz de ona büyük bir azap taktır ayet Kerimeden, karineden buradaki zulmün küfür olduğunu, şirk olduğunu, inkar olduğunu, kısacası imanın dışındaki her bir vaziyet olduğunu anlamış oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zulüm, fısık ve benzeri kavramlar hem Günah, karlığı, büyük günahları hem de küfür gibi günahları kapsar. Peki hangisine tekabül ediyor bu kelime anlamak için? Acaba büyük günahlara mı delalet ediyor yoksa küfür, şirk gibi anlamlara mı geliyor? Bunun için neye bakılacaktır? Ya başka delillere veya Ayet-i Kerime'nin kendisi içerisindeki Veya Kur'an içerisindeki Karine dediğimiz Karine dediğimiz Belirtilere ve delaletlere bakırız Böylelikle oradaki O geniş anlamlı Kelimenin e, Özelde Bu bağlamda ne anlama Geldiğini ne yapmış oluruz Anlamış oluruz Burada azaben kebirayı cehennemde ebedi kalmak anlamında alırsak haliyle ayetlerin bağlamı da onu gösteriyor. Bunun ne olduğu ne anlama geldiği anlaşılır. Buradaki zulmün küfür olduğu anlamına gelir. İşte diyor kim sizden zalimlik ederse biz ona pek büyük bir azap tattırırız. İbn Abbas da zaten böyle açıklamış. Diyor ki radıyallahu an sizden kim Şirk koşar da şirk üzere ölürse ona ahirette pek büyük, pek şiddetli bir azap tattırırız Ya açıklanmıştır. Rahmetullahi aleyhi. Ve mâ arselnâ qableke minel murselîne illâ innehum leyeekulûnet ta'an ve yimşuna fi'l aswaq ve cealna babakum li'badin fitna etasbirun ve kana rabbuk basira biz senden önce ne kadar resul gönderdiyisek ey Muhammed ali sallallahu aleyhi ve mutlaka onlar yemek yerlerdi Çarşı pazarlarda da yürür dolaşırlardı. Biz sizi birbiriniz için bir fitne kıldık. Sınama aracı kıldık. İmtihan aracı kıldık. Vasıtası kıldık. Etas tasbirun. Sabredecek misiniz? Diye deniyoruz yani. Ve kâne rabbuke basira. Rabbin kimin ne vaziyette olduğunu zaten çok iyi görendir. Gördüğünüz gibi ayet-i kerime yine surenin baş taraflarında Mekkeli müşriklerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve daha önceki insanların da Resullere olan itirazlarına tekrar gönderme yapıyor. Onlar demişlerdi ki مَا لِهَذَا الرَّسُولِ ve الطَّعَامُ fil الْأَسْوَقُ Bu peygambere bu Resul'e ne alıyor? Yemek yiyor, Çarşı pazarda dolaşıyor. Yani bizim gibi bir insan. Niye Resul oluyor? Subhanallah. allah Teala kimsenin basiretini bağlamayı versin. Resulün niçin gönderildiği hakikatini dahi hatırlamayı veriyor. Resulün iki vazifesi var. Tebliğ ve tebliğ ettiğini örneklik derek yaşamak, anlatmak, izah etmek. E Yani bizimle konuşacak ve bize örnek olacak. Bizimle konuşacak ve bize örnek olacak. Biz değil yemek yemeyen, çarşı pazarlarda dolaşmayan, yani meleğin sesini işitmek, yolda giderken sahibini görmediğimiz bir ses duysak kafayı yiyecek gibi oluyoruz. Ona tahammülümüz yok. Ya bir ses geliyor ama nereden kardeşim? Ya Rabbi aklıma mukayyet ol demeye başlarız. Acaba olmayan bir sesi mi duyuyoruz? Bu kadar kadarcığını tahammül edemeyen bizler meleklerden meleklere muhatap olmaya nasıl katlanabilecektik? Rasullere Cenab-ı Allah meleklerin vereceği vahyi algılayabilecek özel bir güç verdiği için taşıyabildiler bu yükü. Yoksa normalde bir insana o vahyin zerresi verilse tahammül edemez. için İstaidu billah lev enzelne hazel kuran Allahu ekber ala cebelin leraytehu ''Hâşi'an mutesaddi'an min haşyetillâh'' diyor ya. Biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirecek olsaydık, Allah'tan korkusundan dolayı o dağı başını önüne eğmiş, paramparça olmuş bir vaziyette görecektir. allah Allahü Teala özel bir kabiliyet, bir güç vermeden... Muhammed aleyhissalatu selam da diğer peygamberler de hiçbirisi bu yüce hitabı taşıyamazlardı. Yüce hitabı taşıyamazdı. Rahmetlik Peyami Safa'nın babası şair o da İsmail Safa. Bu ayet-i kerimeden mülhem hatırına geldi. Diyor ki bir şahika balasına ''İnseydi kitabın, ey haliki Ey eylerdi onu, havfi itabın, haşi mütesaddi'i.'' Çok güzel tercüme Haydi kem. Yani, aynen, bir dağın tepesine, inseydi kitabın, ey haliki mübdi'i, ey her şeyi yoktan var eden, ve fevkalade çok bedi'i, harikulade mükemmel Eksiksiz akıllara durgunluk verecek güzellikte yaratan. Eğlerdi onu halfi hitabın. Senin niye benim hitabıma gerektiği gibi uymadın diye sorarsın korkusuyla. O dağı haşi mütesadduk kılardı. Boyun eğer ve paramparça ederdi bu korkuyla. Şimdi... Burada güzel bir şeye de işaret edilmiş oluyor. Resule bu kitabın indiriliş sebebi ne? Bu kitabın indiriliş sebebi ne? Biz onun gereğini yerine getirelim diye. Getirmesek soracak bize. Sitem edecek bize Cenab-ı Allah. Az önceki ayetlerde sorduğunu gösterdiği gibi. Soracak. Ne yaptınız benim rasullerim size? Gelip bu hakkı tebliğ etti ve siz de dinlediniz. Nasıl muamele ettiniz? Nasıl tepki verdiniz? Diye soracak. İşte bu işin hikmetini ve hakikatini anlayamayanlar şeye takılırlar. Kabuğa takılırlar. İşin özünü ne anlama geldiğini bilmezler. Hani bazen Sözü anlamakta e, zorluk çeken. Çeşitli sebeplerden dolayı bazı muhataplarınız olur diyor yani. Bir türlü maksadınızı anlatamazsınız. Ne yapardınız? Bu adam beni çıldırtacak dersiniz. Ben ne diyorsam o başka bir şey anlıyor. Bir türlü anlatamıyorum merhamıma. <gülüyor> Bunlar da böyle. Anlamıyorlar. Resul niye geliyor anlamıyor? Niçin yemek yiyor diyor. Allah Allah. Resul'ün gelmesinden gelmesiyle senin yemek yemenle onun yemek yemesiyle ne alakası var? Resul gelecek sana neyi yiyip neyi yiyemeyeceğini anlatacak. Sen de bakacaksın ki insan olarak o sana yiyemesin dediklerini yemiyor. Değil mi? E melek zaten kardeşim melek zaten domuz yesecek ye de yemez. Hiçbir şey yemiyor ki. Melek olsaydı faraza. Olmaz ki. Bir de tabii bu başka bir konu. Cenab-ı Allah rasulleri de kendi tebliğdeki misyonlarına veya fonksiyonlarına veya durumlarına göre icabında yaşatmıştır. İsa Aleyhisselam'ın evlenmesi gerekmiyordu. Çünkü Tevrat'ın şeriatını devam ettirmek ve Tevrat'taki bazı hükümleri, önceki şeriatın bazı hükümlerini düzeltmek üzere gelmişti. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti kıyamete kadar gelecek ve bütün beşeriyete örnek olacak bir risaletti. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam'ın yemek yemesi de gerekiyordu, çarşı pazarda dolaşması da gerekiyordu. Evlenmesi de gerekiyordu, devlet idare etmesi de gerekiyordu, savaşa girmesi de gerekiyordu, güçlüyken affetmesini bilmesi de gerekiyordu, Müslümanların hukuki meselelerine, ahlaki meselelerine, ailevi meselelerine, kişisel anlaşmazlıklarına, iktisada, hatırımıza gelen ve gelmeyen devletler arası ilişkilere hepsine el atması ve örneklik göstermesi gerekiyor. kıyamete kadar gelecek bir dinin, kalacak bir dinin, bütün beşeriyete hitap etmek üzere, meselelerini çözmek üzere gelmiş olan bir dinin, Resulullah aleyhisselatü vesselam gibi, mükemmel ve rahmeten lil alemin bir peygambere gerçekten, gereği vardı, ihtiyacı vardı. Onun için, bu peygamberin çarşı pazarda dolaşması, bir eksiklik değildir. Aksine, onun peygamberliğinin kemalinin bir parçasıdır, bir göstergesidir. Hem niye bu peygambere itiraz ediyorsunuz ki ondan önceki bütün peygamberler de böyleydi diyor Cenab-ı Allah. Biz senden önce ne kadar rasul gönderdiysek mutlaka onlar yemek yerlerdi, çarşı pazarlarda dolaşırlar. Ondan sonra Cenab-ı Allah sıf rasulleri değil. Bize çok önemli bir noktaya hepimizin bütün beşeriyetin dikkatini çekiyor. Hepiniz birbiriniz için bir sınav unsurususunuz. Allah Allah. Bunu anlayabiliemiyoruz bazen. Bunu anlayabilsek var ya, onun için öyle ben niçin böyle sorusu hayatımızdan kalkar. Ayet-i Kerim'e söylüyorum bunu. Ve cealne ba'dakum li ba'dın fitne. Biz sizi birbirinize fitne. Yani sınama aracı. Sınav kıldık. Birbirinizle deneniyorsunuz. Deneniyorsunuz. Cenab-ı Allah biz şahısları karakterlerimizle, tabiatımızla, mukadderatımızla, her şeyimizle birbirlerimizden farklı olduğumuz gibi her birimizin imtihanı da birbirinden farklı ve sayısızdır. İki kişinin imtihanı tıpa tıpa aynı değildir. Benzeyen yerler olabilir. Fakat o benzeşmelerinde bile, benzeyen yerlerinde bile imtihanlarının mahiyeti, büyüklüğü, küçüklüğü, hacmi vesairesi Farklı farklı odur. Bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın kudretinin, halikiyetinin, hikmetinin sonsuzluğunu gösteriyor. İdrak etsek de etmesek de. Kısmen biz ancak çok cüz'i şeyleri, çok basit bir bölümünü idrak edebiliyoruz. Fazlasını yapamıyoruz. Peygamber Sahabesi için de, ona inanmayanları için de, kıyamete kadar gelecek müminleri için de, evvelime söyleyeyim inkarcıları için de nedir? Bir, sınama aracıdır. İsa aleyhisselam, değil mi? Bizler için de sınama aracıdır, Hristiyanlar için de sınama aracıdır. Hristiyanlar onu mağmud edinerek davayı kaybediyorlar. Bizler onu Allah'ın peygamberlerinden hak bir peygamber olarak bilerek onkihanı Allah'ın izniyle kazanıyoruz. Yahudiler onu sıradan hatta haşa onun içinde annesini de söylediklerden veya Allah'ından tenzih ederiz. Ona annesine ağız dolusu en seviyesizce hakaretleri yaparlar, küfürleri yaparlar. Onların da imtihanı bu şekilde. Zengin, fakir için. Müttaki, facir için. Facir, müttaki için. Vesaire kısacası. Güçlü, zayıf için. Zayıf, güçlü için. Bunlar imtihan sebebidir. <gülüyor> fakir, zengine bakacak mesela. Acaba dünyaya meyledecek mi? Veya niçin onda var, bende yok diye kıskanacak mı? Veya ona kim besleyecek mi? Veya ...malından çalmaya kalkışacak mı? Ve sayın sayabildiğiniz kadar. Bir imtihar. Zengin, fakire şefkat edip acıyacak mı? Ona hak ettiği hakkını... ...verecek mi? Gözetecek mi? Kalbinde ona gerektiği gibi... ...merhamet edip şefkat duyacak mı? Ve ilahi... Sağlık... ...sağlam insan... ...hasta için, hasta insan sağlam için. Herkes te ...herkes için bir imtihan özelliği vardır. Biz... ...bize kalırsa biz... ...bu işin içerisinden çıkamayız. Karmaşa, her şeyi içeceğiz bize göre. Biz bu işin içerisinden çıkamayız. Ama Cenab-ı Allah için her şey nettir. Kim nerede ne kadar imtihanı kazanıyor... ...ne kadar kaybediyor. Yani imtihandan ne kadar not alıyor? Notu ne... Amel defterlerimizde hepsi belli olacak. Cenab-ı Allah için hiçbir şey katılıp karıştırılmaz. Bizim için nasıl çeşit çeşit teraziler var kantarından değil mi? Kuyumcu terazisine kadar her birisinden ayrı ayrı şeyleri tartıyoruz. Cenab-ı Allah'ta da herkesin amellerinin ve amelin her türlüsünün Ayrı ayrı takıldığı asla şaşmaz ve adaletin ta kendisinin tecellisi olan terazileri vardır. Bu imtihanın da terazileri vardır Cenab-ı Hepsi ölçülüyor. Onun için soru çok manidar hemen arkasından. Biz sizi birbiriniz için bir imtihan vasıtası kıldık. Fitne Altının veya herhangi değerli bir madenin içerisindeki yabancı ve yaramaz maddeleri çıkarmak için bu madenin, bu madenin, madenin, madenin ateşte, evet, ben söyleyeyim ateşe sunulması, ateşte potada eritilmesi, yabancı maddelerin, lüzumsuz maddelerin çıkartılıp atılmasıdır. İşte bu herkesin durumu öbürü için böyle bir fitnedir. Ta ki. Bizim yaramazlarımız mı fazla? İçimizdeki yaramazlıklarımız mı fazla? Yarayanlarımız mı fazla? Halis bir maden miyiz? Katıksız bir maden miyiz? Katığı fazla gelen bir maden miyiz? Katığı az olan bir maden miyiz? Fitnenin öyle bir özelliği. Yani Arapça zaten fevkalade bir lisan. Kur'an-ı Kerim'in bu dili kullanması da zaten İlahi bir kullanım bambaşka bir şey zaten. Peki imtihan bu. Yani ateşte böyle cayır cayır yanarcasına imtihan ediliyorsunuz diyor. Böyle bir imtihan. E tasbirûr. Soru bu. Ve mesela burada düğümleniyor. Sabredecek misiniz? Sabrediyor musunuz? Sabrınızı sürekli kılabiliyor musunuz? Sabredecek misiniz? Bu şekilde cayır cayır ateşe arz edilmeye, türlü türlü hayatın her anında her nefesinizde imtihan edilmeye, itaat yolundan ayrılmamak suretiyle sabredecek misiniz? Rabbim bize sabır versin. ''Ve kâne rabbûke basrîdâ'' Rabbin her şeyi zaten çok iyi görüyor. Dedim ya bize kalsa biz içinden çıkamayız. Hiçbir şey çözemeyiz. Anlayamayız. Kimin ne kadar hakkının ne olduğunu, kimin zulmünün ne kadar olduğunu, hak ne kadar olduğunu kestiremeyiz. Mümkün değil. Mümkün değil. Bir kişiyi dahi bu noktada hesaba çekemeyiz. Bir kişinin bir gününü dahi değerlendiremeyiz. Bir da edeyim. ama Cenab-ı Allah anahtar burada. Ve kana rabbuke basira. Rabb her şeyi gören. Çok iyi gören. Dolayısıyla kimse haksızlık yapan da haksızlığından korksun. İyilik yapan da doğru üzerinde sebat gösteren de bu iyiliklerinin kendisine karşılıkların verilmeyeceğinden korkmasın. Niye? Karşılığa verilecektir. Hiçbir şey boşa gitmez. Çünkü o her şeyi görendir. Rabbim daima bizleri görmek istediği yerlerde ve görmek istediği halde kılsın inşallah. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Devamındaki 21. ayet-i kerimede müşriklerin bir başka ifadelerinde ise saçma, asılsız, delilsiz itirazlarını dile getiriyor. Ve bu itirazlarının da nasıl bir hastalık olduğunu, bu itirazlarının asıl dayanağının ne olduğunu, Sebebin ne olduğunu da beyan ediyor Cenab-ı Allah. <gülüyor> Diyor ki Estaizu billah Ve kâlellezîne lâ yercûne lika'ene Bizimle Karşılaşmayı Ümit etmeyenler Beklemeyenler Böyle bir şeyi Kabul etmeyenler Dediler ki ''Lew la unzile aleyne el ev evnerâ rabbenâ'' O zaman melekler ne diye bize indirilmiyor, indirilmedi yahut neden biz Rabbimizi görmedik? <Gülüyor> Cenab-ı Allah'ın insana verdiği musibetlerden birisi de içinde bulunduğu hali bilememek onun ne demek olduğunu veya e, özelliklerinin ne olduğunu kendisini neye layık kıldığını bilememesidir. Bilemiyor. Faraza bir insanın ilimden, bilgiden, görgüden, e, insanları idare etmekten, insanları tanımaktan vesaire. Hiçbir bilgisi yok. Adam kendisini dünyayı yönetmeye ehil görüyor. Bu dünyanın bir tane yöneticisi olmalı aslında. O da benden başkası olamaz diyor. Peki kardeşim sen hangi özelliğine dayanarak böyle diyorsun? Değil dünyayı bir aileyi iki tane çocuğu bir öğretmenin yerine göre bir sınıfı idare etmesi bile belli bir beceri, bir deneyim, bir kabiliyet vesaire vesaire ustalık ister. Basit bir şey değil ki. Bu örnekten hareketle Cenab-ı Allah evvela onların niteliğini belirtiyor. Çünkü böyle bir sözü ancak bu niteliğe sahip kimseler söyleyebilir. Ve Allah ﷻ ﷻ ﷻ Bize bize Kavuşmayı hiçbir şekilde ümit etmeyenler derler, dediler. Demek ki böyle bir kanaat sahip olmak ve böyle bir kanaati dile getirmek iman edenlerin yapabilecekleri bir iş değildir. Mümin böyle bir şeye gelmez, buna tahammül de edemez. Ahireti hatta iman esaslarının tamamı aslında birbirinden ayrılmaz. Biri diğerini adeta gerektiriyor. Bunun için iman esaslarının özeti mahiyetinde icmali iman dediğimiz zaman nedir icmali imanın ifadesine? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'a iman etmektir. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İlah me'budun bil hak demektir. Yani ibadeti hak ettiği için ibadete layık olduğu için kendisine ibadet olunacak tek bir ilah vardır. O da Allah'tır. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Yani Muhammed'i Allah'ın Resulü olarak ne getirmiş ne tebliğ etmişse ben onların hepsine iman ediyorum. İşte bu icmali imandır. O bakımdan bazı İslam alimleri bazen veya bazı yerlerde icabında okursunuz veya aynı İslam alimi bile. Yeri gelir imanın esasları birdir der. Yeri gelir imanın esasları üçtür der mesela. Neymiş peki mesela sorarsınız? Der ki kitaba iman, Allah'a iman, kitaba iman, ahirete iman. Değil mi? Bunlar birbirlerini içeriyor. Burada Cenab-ı Allah adeta bütün iman esaslarını Allah'ın huzuruna çıkıp ona kavuşmayı yani ahirete imanın içerisine yerleştirmiş, sindirmiş gibidir ifade yerindeyse. Çünkü ahireti takdir buyuran bir Allah vardır. Ahirette hesap dünyada bir şeriat olmasını, bir mükellefiyet olmasını gerektiriyor. Şeriat ve mükellefiyet risaleti gerektiriyor. Kitabın indirilmesini gerektiriyor. Bunlara imanı gerektiriyor. Kitap da bize neden bahsetti? Ahiretten bahsettiği, meleklere imandan bahsettiği, kaderden bahsettiği, şundan bahsettiği, bundan bahsettiği. Birisi kalkıp bir gün size dese ki, faraza, kardeşim imanın esası bir tanedir, o da kitaplara imandır. <gülüyor> Doğru söyler mi? Doğru söyler tabii. Onun için bu gibi ifadeleri kullananlara hemen yekten vay imanın diğer esaslarını inkar etti demeyiniz. dememeliyiz. Kardeşim senin kastın ne? İmanın esasları esası birdir, esasları yoktur der birisi bana veya bazıları bazen öyle kafasını esti, ilginç bir şey söylemek istiyor. Ha ilginç bir şey söylemek istemesi ayrı bir hastalıktır. Ona bir şey demiyorum, o ayrı bir şey. Fakat ne maksatla söylüyor? Sözler bazen müteşabih olabilir. Bu müteşabih sözleri açmalarını isteyeceğiz ki vereceğimiz hükümlerimizde biz yanılmayalım. Yanılmayalım. Bu mudur? Heh. İşte Cenab-ı Allah burada az önce bahsettiğimiz rasuller ile ilgili, daha doğrusu ayet-i kerimenin söz ettiği, niçin bu rasuller yemek yerler, çarşı pazarlarda dolaşırlar? Ayet-i kerimede bütün rasuller böyledir dedi gördüğümüz ayet-i kerime. Şimdi bu iddiaları söylemek kimin özelliğidir ve bunların en belirgin eksiği kusuru nedir? En belirgin kusuru ayet-i kerime diyor ki ''Ve kâlellezîne lâ yercûne Bize kavuşacaklarını ummayanlar dediler ki bunlar sadece Resullere itiraz etmekle kalmadılar. İşi daha ileriye götürüyorlar. Diyorlar ki, lev la unzile aleyne melâike. Bu madem melek indi diyorsunuz Muhammed'e veya Muhammed madem bana melek indi diyor. Aleyhisselatü vesselam. Diğer peygamberler için de onların ümmetleri böyle demiş olabilirler. Niçin? Melek mesela Musa'ya değil de bana inmedi. Diyebiliyor. Tabi Firavun daha da ilerisine götürmüştü. Düşün. Ben sizin en yüce Rabbiniz benim demişti. Ben sizin en yüce Rabbiniz. Bu ırmaklar benim altımdan akıyor. Mısır mülkü her şeyle benim değil mi? Sizin Rabbinizim. Musa bilmiyor diyor. İsrail okulları Musa Aleyhisselam Tura çıktığından ne demişlerdi? Ya aslında sizin gerçek ilahınız şu muzağıdır. Musa'nın da ilahı budur. Ama Musa unuttu garibim. Oho şeylere bak, iddialara bak. Musa unutacak, siz hatırlayacaksınız. Öyle mi? Bu kadar akılsızlık olur mu ya? Vahiden uzaklaştık mı veya kim vahiden uzak kalırsa gerçekten de maskara olur yani. Allahü Teala ona hayvandan aşağı olur der. Bu böyledir. Peki peki Yaptı da Rabbimizi biz görelim. Niye Musa görüyor? Niye Muhammed görüyor? Niye Muhammed vahiyı alıyor? Niye Muhammed'e melekin diyor da bize inmiyor? Niye melekler bize inmiyor? Onun bizden özelliği ayrıcalığı ne? Bizim ondan farkımız ne? Bizim ondan aşağı kalır tarafımız bu var diyorlar. Ha. Hastalıklarına bakın ayeti kerime nasıl temas ediyor. bu hastalıkları ne? Le kadis tekberu fi en Onlar kendi kendilerine çok büyüklendiler. Kendi kendilerine, kendi kendilerini çok büyük gördüler. Hiç gerçekle alakası olmayacak şekilde büyüklendiler. Muhammed de kimmiş diyorlar yani. Biz varken... Ona sıla mı gelir? Bu ne demek? Kendilerini öyle büyük görüyorlar ki, Cenabı Allah'a nasıl iftira ettiklerinin farkına varmıyorlar. Bu demektir ki Allah hikmetsizdir, haşa. Allah bu işi bilmiyor. Nitekim şeytan da böyle demişti. Ne demişti? Ya ey Allah. Sözün manası bu, açılımı bu. Sen yanlış yaptın. Ben Adem'den hayırlıyım. Ben dururken sen Adem'i nasıl Efendime söyleyeyim meleklere secde, melekleri Adem'e secde ettirirsin. Beni görmüyor musun? Beni bilmiyor musun? Adem ne ki? Sen beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Nasıl böyle bir şey yaparsın diyor. Neuzübillah. ve eto gütü ve Allah azgınlaştıkça azgınlaştılar. Bana Ruhi bir hastalıktır büyüklük tekbur. Ben her mütekem bir kafir olur anlamında söylemiyorum. Fakat her birimizde herkeste kimde ne kadar varsa. Tekebbür, şirkten o kadar payı vardır. Böyledir. Ha Her tekebbürün her mertebesi kişiyi kafir kılar manasında değil asla. Öyle söylemiyor. Yani daha doğrusu şunu söylemek istiyorum. Tekebbür, müşrikin huyundandır. Şirkin huyudur. Müşriklerde bulunur. Müşrikler kendilerini farkında olur ve olmaz tekebbüre kapılırlar ve ruhi hastalıkların en katmerli hali biliyor musunuz hangisidir? Elbette ki biliyorsunuz hatırlayalım beraber hatırlayalım. O hastalığın kendisinde bulunduğunu kabul etmez ve fark etmez. Oysa bir hastanın iyileşmesinin birinci basamağı veya birinci şartı kendisinin hasta olduğunu kabul etmesiyle başlar. Hasta olduğunu kabul edecek, tedavi etmek için gerekli esbaba başvuracak, doktora gidecek, ilacını kullanacak vesaire vesaire. Sen kişi daha doğrusu kendisindeki bir hastalığının olduğunu fark etmezse, fark etse de kabul etmezse onu Allah Teala'ya ubudiyet ile gerçek manada ubudiyet ile tedavi etmek çetine gitmez. Kibrin tedavisi ilacı ubudiyettir. Ubudiyetin şuuruna varmaktır. Ubudiyetin ne anlama geldiğini bilmektir. Çünkü ubudiyetin en güzel örneği namaz alnımızla burnumuzla, ayağımızı aynı hizaya getiriyor. Bu budur. Ve ibadet aynı zamanda öyle bir şey ki Allah'ın önünde tevazuunun şu uğruna vardıkça kadru kıymetinin azametini fark ediyorsun. Secde eden bu kula Cenabı Allah meleklere secde etmesini emretmiş. Ederse o hadise. Şeytanın en kahrolduğu hal Adem oğlunun secde ettiğini gördüğü haldir. Şu işe bakıyormuş. Hadis-i şerifte böyle diyor. Allah bana secde etmeyi emretti. Ben helak oldum. Ademoğlu secde etmeyi kabul etti. Kurtuldum. Ya. Niçin? Çünkü şeytan kibrini yenemedi. Kibrinin esiri oldu. Allahü Teala'ya baş kaldırdı. Allahü Teala'ya itham edecek cesareti buldu kendisi. Kibir öyle berbat bir hastalıktır. Kendi kendilerini diyor, öyle abarttılar, öyle gördüler. Ve azgınlaştıkça azgınlaştılar. Allah niye bize peygamberlik vermiyor? Niye bize melekleri indirmiyor? Yani Muhammed'i seçmekle isametsizlik etti. Aynen iblisin tekebburu. Bizat o. Cenab-ı Allah bizleri küfrün her türlü şaibesinden muhafaza buluyorsun. Onlar ahireti inkar ettikleri için böyle dediler ya bize kavuşmayı ümit etmeyenler böyle söylediler. Ondan sonra bakın devamı nasıl geliyor. Melekler niye bize gelmedi diyorlar ya Cenab-ı Allah söylüyor. Ya rayunal melaikete la Melekleri görecekleri o günde suçlulara, günahkarlara müjde olmayacaktır. Biz melekleri ne zaman görürüz? İnsanoğlu ölüm halinde. Ruhumuzu teslim edeceğimiz vakit. Rabbimiz bizlere melekleri sevdiğimiz en sevdiğimiz varlıklar suresinde göndersin inşallah. O zaman onlara, o günahkarlara müjde verilmeyecektir. Cenab-ı Allah müminlere ne yapıyor? Müminlere müjde verecekler, meleklere. melekler. Tetenzel عليهم الملاك. Alla kufun alaykom, vla antun taşir. Melekler. Demek ki ayet-i kerimeden aladığımız kadarıyla bir iki diye de inmeyecekler ha. Melekler üzerlerine peyderpey inecekler. Allah Allah. Bir beş değil kim bilir ne kadar Allah bilir. grub gurum inecekler. Adeta Kadir suresinde kullandığı gibi tetenezzelü melaiket ve ruh. Melekler ve ruh. Fevç fevç iner. Burada tek fark bu yok. Ama melekler fevç fevç inecekler. İnerler. Sizin için korku yok. Üzülmeyeceksiniz derler. Gelecekte korkmayacaksınız. Üzülmeyeceksiniz. Ama bunlara ne diyecek? Euzubillah. La <gülüyor> buşra yevme izin lil Ha, bu kıyamet günü içinde geçerli olabilir. O da var. Ve yekulune hicran mahjura. Bu kısmı ölüm halinde şimdi okuduğum, üzerinde kısaca duracağım kısım da ahirette söylenecek şeklinde de olabilir. Öyle şey edilmiştir. Ve yekulune hicran mahjura. Ve melekler o kafirlere de kıyamet gününde diyecekler ki Sizinle nimetler arasında aşılamaz perdeler ve engeller konulmuştur. Hicran mahjuran anlamı kısaca bu. Melekler hicran mahcura. Hicr ve mahcur, hacer taş demek. <gülüyor> Sınır belirtmek için eskiden tarlalara diyelim ki veya ev arsalarına taş koyar, koyulur. Bu taşların bir tarafı birinin, öbür tarafı öbürünün demekti. Tahcir de buradan geliyor. Tahcir yani taşla sınırları belirtmek. Sınır kelime asıl ifade ise şey manası, en vurucu manası, nodal noktası sınır olması. Onun için akla da hacr ve hicr deniliyor. Hukuken kısıtlı olanlara hacr altında diyoruz. Mahcur demek. Yani onun tasarruflarının bir sınırı vardır. Geçerlidir sınırlı tasarruflarının geçerli olduğu ve olmadığı bir sınır vardır. Onun için ona mahcur denilir. Niçin? Ya aklı yerinde değil veya başka bir sebeple efendim ona hacr konulur veya küçük çocuktur henüz hacr altındadır. Ehliyet eksiktir orada. Şimdi burada da bunlar için bir sınır var. Aşamayacakları bir sınır var. Ulaşamayacakları bir sınır var. Nedir aşamayacakları sınır? Azabın sınır. Onlarla nimet arasında aşamayacakları bir engel olduğu ne yapılacak? Söyleyecek, söylenecek onlara. Kim tarafından? Melekler tarafından. Melekler tarafından. Sonra ne yapacağız? وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا Sık sık hatırımıza gelir veya getirilir birileri tarafından veya bir iş yaptıklarından tamam işte şimdi ben dindarları susturacağım bir soru soracağım derler. Efendim bunlar bu kadar güzel iyi işler yapanlar falan filan şu kadar hayvanları sevdi şu kadar balinaları kurtardı. Şunu icat etti bunu keşfetti gibi çevreyi korudu vesaire. Neler yaptıysa yaptı. Bunlar ne olacak? Ha buyurun işte cevabını alın. وَقَدِمْنَا اِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. فَجَعَلْنَاهُ <ثُورًا> Ve biz onların yaptıkları amel türünden her ne varsa hepsine yöneldik ve onu هَبَاءً مَنْثُورًا savrulmuş bir toz zerrecikleri gibi savurduk. Etrafa savuran, darmadağın edilen, toz zerrecikleri haline soktuk. Kıymeti yok. Kıymeti yok. Eyhani hani Allah u Teala zulmetmeyecekti bir başka ayet-i kerimede şu anda ayet lafzen hatırında değil. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki biz iyi işler yapanlara amellerinin karşılıklarını dünyada veririz. Nuvaffilehum <Sessizlik> e'mâlehum. Onlar Amele. Ne yaptı dünyada? Bir iyilik mi yaptı? İyiliğinin karşılığını Allahü Teala zaten kendisine vermiştir. Sıhhat vermiştir, afiyet vermiştir, para vermiştir, mal bülk vermiştir, çoluk çocuk vermiştir, sevdiği şeyleri vermiştir. Vermiştir de vermiştir. Yani. Allah'tan alacaklı kimseye kalmaz. Allah haşa kimseye borçlu kalmaz. Herkese hakkını verir. Kaldı ki hakkını vermesi de bir lütuftur. Çünkü biz iyiliği bile Allahü Teala'nın verdiği güç ve imkanlarla yapıyoruz. İyilik yaptık diye Allah'a minnet edecek halimiz yok. Mükafat bekleyecek halimiz de yok aslında. O vaat ettiği için bizde umut hasıl olmuştur. Yoksa zaten bize dünyada verdikleri karşılığında biz amellerimizi ne kadar yaparsak yapalım karşılığı olmaz ki. Keyif Peki ya cennetlikler ne olacak? Ashabul cenneti yevme izin hayrun mustekarran ve ahsenu mekila. O gün cennetliklere gelince o gün onların karar kalacakları yerde pek hayırlıdır. Efendim dinlenecekleri yerde pek hayırlıdır. Daha hayırlıdır, daha iyidir burada tercüme edilmez. Arap dilinde uygun değildir bu. İkisinde de hayır olsa, yani müşriklerin görecekleri ceza da hayır olsa, müminlerin mükafatı da hayır olsa, bu ondan daha hayırlıdır diye tercüme edebilirdik. Tamam mı? Kafirlerin istikrar edecekleri, karar bulacakları yerde hayır yok ki. Hayır yok ki. Ya hayırlıdır deriz veya çok hayırlıdır diye tercüme ederiz burada. Cennetlikler o gün, cennetliklerin o gün karar kılacakları yerde çok güzeldir, çok hayırlıdır. Dinlenecekleri yerde çok güzeldir, çok hayırlıdır. Doğrusu bu. Ha, belki biz de daha güzel diye tercüme etmiş olabiliriz. Fakat Arapça açısından doğru tercüme bu değildir. Doğru tercüme doğru tercüme hayırlıdır, çok hayırlıdır, çok güzeldir bu gibi yerlerde. Ama diyelim ki Rahman suresinde mesela, Vaka suresinde mesela iki cennetten bahsediliyor. Biri daha yüksek, biri daha alttaki mertebeler için. Burada cennetler arasında üstteki cennet öbüründen daha hayırlıdır diyebiliriz. Fakat cehennemde, kafirde Yahudiler müşriklerden hayırlıdır diyemeyiz. Denilmez. Çünkü Yahudiler de hayır yok, müşrikte de hayır yok. Müşrikte de hayır yok. İkisinde hayır varsa tamam. Veyahut da bu şuna benzer. Ee, sirke baldan tatlıdır. Türkçe'de diyoruz ya bedava sirke baldan tatlıdır. Yani bu Türkçe'de böyle uyar, tabir de uyar. Fakat sirkenin tadı yok ki baldan tatlı olsun. Evet. Ama bal şekerden tatlıdır diyebiliriz. Veya sadece bal çok tatlıdır diyebiliriz. Doğru kullanım bu. Doğru kullanım bu. Dolayısıyla ayet-i de tabii insanız. Hata edebiliriz, eksik yapabiliriz ama doğru anlamlandırma ve doğru tercüme bu. Evet. Müstakar karar kılınan ebedi kalınacak demek. Makil ise Kaylule'den geliyor. Kaylule biliyorsunuz Arapların öğle vaktinde sıcaktaki kısa süreli dinlenmeleridir. Nur suresinde de geçmişti. Hine teva'une thiyabekum mine vahira diye. Değil mi? Öğle vakti elbiselerinizi efendim çıkaracağınız vakit. Orada dinleniliyor, uyuyorsunuz, şey diyorsunuz. O zaman ne olacak? Çoluk çocuk girecek olursa izinsiz girmeyecekler anlamında. Konu oydu. Şimdi burada da işte makil, kaylule için öyle sıcağında dinlenilen yer. Onların dinlenecekleri yer de çok güzeldir anlamında. Yoksa sadece kaylule vakti dinlenecekleri yer güzel ondan sonra yine sıkılacaklar anlamında değil. Onlar dinlenmek ihtiyacını duyarlarsa ki yorulmazlar, orada dinle, hep dinlenecekler. Dinlenme yerleri de, dinlenişleri de çok daha güzel olacaktır. Ve yavme teşekkakus sema'u bil gamâmi ve nuzzilel melâiketu tenzîlem. Bir gün gelecek ki diyor sema bulutlar gibi bulutlarla veyahutta da parça parça edilecektir. Yani bulutların dağılışı gibi hani parça parça gö bazen yazın bilhassa veya var mevsimlerinde bir bakıyorsunuz bulutlar böyle grup grup böyle var parça halinde. İşte şu anda deliksiz gördüğümüz deliksiz gördüğümüz sema bulut gibi veya bulutlar ile parça parça edilecek. Şimdi tabi biz boşluk diyoruz. Aslında aslında cisimler İslam alimlerinin mantığına göre iki türlüdür. Bir latif cisimler İki, katı cisimler. Katı cisimler, hissetme duyumuzla fark ettiğimiz cisimlerdir. Latif cisimler ise, ifade ise ruhumuzdan elektriğe varıncaya kadar. Bunlar latif cisimlerdir. Bunlar da cisimdir. Işık bir cisimdir. Bir cisimdir. Çünkü hissetmesek bile biz, elimizle yoklayamazsak bile, bunun hissedilen bir cismi vardır. Görülüyor bilmem ne ediliyor vesaire. Sema da bu manada cisimdir. Biz ona uzay boşluğu desek bile bilmem ne desek bile o uzay boşluğunun seyrek de olsa şöyle de olsa böyle de olsa yine cisimlerden bir varlığı vardır. O varlık bir cisimdir. İslam alimlerinin ki ayet-i kerimelerden hadis-i şeriflerden hareketle vardıkları veya konuyla alakalı konuşanların söyledikleri budur. Ki makul olan da aslında budur. Boşluk diye bir şey mevzu bahis değil ki. Ama içinden geçilebilen bir boşluk olabilir. Hissedilmeyen, maddi varlığı hissedilmeyen boşluk. Ona ne deniyor? Cisim deniliyor. Latif cisim yani. Cisimler o manada kesif cisimler yani katı cisimler yoğun cisimler ve şey cisimler onun için tutmuşlar, işte söyleyebilirler ama bu cisim olmaktan şey etmez. Madde, maddenin üç hali, katı, sıvı, gaz vesaire falan, işte sadece katı, hayır bunlar, cisim genel bir isimdir. Genel bir isimdir. Bizim ruhumuz da bu durumda bir cisimdir, cesedimiz de bir cisimdir. Ama birisi <gülüyor> latim bir cisim, öbürü, öbürü sahin, yani kalın bir cisimdir ağır bir cisimdir. Evet, işte bulutlarla sema o gördüğümüz latif cisim ne olur ayrılacaktır diyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ve nuzil al-maleike ve melekler orada peyder pey yoğun yoğun indirildikçe indirilecekler. Yani azameti ...tasavvur olunamaz bir hadisedir. el Mülkü, yevme izin el-hakku lir-rahman. O gün gerçek manada, hak manada mülk... ...sadece ve sadece Rahman Allah'ın olacaktır. Dünya ve ahirette rahmeti pek bol olan Allah'ın olacaktır. Ve kana yuyma. Onunla ilgili bir şey söyleyemem. Ama bu konuda bir gün olacaktır. İnşallah Rabbim bir o gün için, konuda bir şey söyleyebilirim. Bu Çok ibretli bir sahne ile karşı konuda bir şey söyleyebilirim. Bu konuda Yevme ya'dzu'z-zalimu ala yadayh. O gün zalim pişmanlıktan dolayı ellerini şöyle ısıracak. <gülüyor> ah vah edecek. Pişmanlığından. Niçin yekulu ya laytani ittahaztu ma'ar-rasuli sabila. Ah. Keşke dünyadayken Rasul ile beraber yol edinseydim, onun yolunu tutsaydım, onun gittiği yolda onunla birlikte yürüseydim. Şeytanın değil de, Şeytanın efendime söyleyeyim e, ifadelerinde ise burnularına halka takıp arkasından sürüklediği insan suretindeki diğer iblislerin arkasından değil de, keşke Rasul ile birlikte yol edinmiş olsaydım Ya veylata leyteni lem attahiz fulanan halila Yazıklar olsun bana keşke filan kişiyi dost edinmemiş olsaydım لقد اضلني عن الذكر بعد اذ Çünkü o kişi bana gelmişken o zikir beni zikirden alıp uzaklaştırdı. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولًا Zaten şeytan insan için yardıma en muhtaç olacağı zamanda yardımsız bırakandır. خَذُول <gülüyor> yardımsız bırakan. Mübalağa kipinde ama. Mübalağa bir canlı örneği şöyle. Güneşli havada size şemsiyeyi verir. Yağmur yağdı mı sizden şemsiyeyi geri alır. Öyle. Şeytan böyle. Ahirette gerçekleşecek bir hadisedir bu. Ama Cenab-ı Allah bize ahireti, ahiretteki bu manzarayı öyle bir canlı anlatıyor ki bundan gerektiği gibi ibret alsın diye. Bunu okuyanlar, işitenler, dinleyenler, haberdar olanlar. Pişmanlık verecek şekilde başkasının arkasından gitmeyin diyor ayet-i kerime. Kısaca bu, pişman olacağınız kimselerin arkasından gitmeyin. Resulün ve Resulün izinden gidenlerin dışında kimin arkasından giderseniz pişman olacaksınız diyor ayet Çünkü diyor, ya leyten ittehaztu me'ar resulise bila halfet edemiyor. Ha bakın enteresan bir şey. Ma beraber Resulullah'la birlikte ben de aynı yoldan gitseydim. Onunla beraber Aynı çağda yaşamak şartı yok. Ama kıyamete kadar onun yolunu takip etmekte ısrarlıysan, hayattayken de onunla berabermişsin gibi oldusun. Onunla beraber olanların hükmüyle Allah'ın iziyle aynı hükümdesin. O halde, Resul'den başka kimsenin yolunu takip etmek gibi bir yükümlülüğümüz yoktur. Yükümlülüğün olmaması bir tarafa onun yolu dışında bir yol izlemek helake gitmektir. Helake gitmektir. Buna dikkat etmek lazım. Kimin peşinden gidiyorsun ona bakacaksın. Kiminle beraber yürüyorsun ona bakacaksın. Resulullah'ın peşinden gidiyorsa seni onun yolundan gitmeye davet ediyorsa gideceksin. Gidebilirsin. Yok. Aksine Resul'ün yolunu öğrenmene fırsat vermiyorsa ki foyası meydana çıkmasın. Böylelerinin arkasından gitmeyeceksin. Eğer arkasından gittiğin kimseler veya kimse veya beraber yürüdüğün kimseler sana diyorlarsa ki ya bırak şu kitapları bilmem neleri vesaireyi. Sana kitap okutmuyor, İslam'ı öğrenmene fırsat vermiyor, kendisi öğretmiyorsa bu birinci soru işareti. İkinci soru işareti. Ya sen bize takıl. Gerisini merak etme. Biz senin adına ne cevaplar veririz meleklere? Sen hiç merak etme. Münkernekini biz sustururuz. Bunlar da ayrı tuzaklar. Böyle denilen yerlerden kaçacaksınız. Bir diğer önemli nokta. Üçüncü husus. Eğer birileri size demiyorsa ki, bir gün gelir biz insanız kardeş Hata edebiliriz. Sakın ha bizim hatamızla arkamızdan gelmeyin. Demiyorsa, o kimseler arkasından, yanından gitmeyin. Gitmeyin. Biz insanız. Hiçbirimizin elinde Rabbim muhafaza buyursun. Hiçbirimizin elinde son nefesimizi de hak üzere Allah'ın razı olacağı şekilde vereceğimizin teminatı yoktur. Dolayısıyla olur ya birisinde bakarsınız ki takva görürsün ilim görürsün, salah görürsün. Ben bununla beraber yürüyeyim dersin. Yürüyebilirim dersin. Öyle olduğu sürece yürüyebilirsin. Ve senin gördüğün doğruysa yürüyebilirsin. Bu öyle sakın ha mutlaka kimin arkasından gidiyorsan kardeşim ben bundan dolayı pişman olur muyum olmaz mıyım? Bunun testini yapacaksın. Test neyle olacak? Kur'an-ı Kerimle Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti şeriyesi. Öçe Resulullah bile yahu siz merak etmeyin ben sizin yerinize münkernekine cevap veririm dememiştir. Böyle şey olmaz ki. E, Resulullah'ın demediğini kim nasıl diyebilir? Ne kimsenin maazallah imanıyla, akidesiyle ibadetiyle oynayın ne imanınızla ve akidenizle, ibadetinizle oynatın. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Ne başkasıyla oynayabiliriz, ne başkasını oynatma hakkımız vardır. Oynatırsak, aha buyurun, o zaman manzara budur. وَيَوْمَ يَعَضُوا الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ ya لَيْتَنِ اتَّخَدُّ مَا الرَّسُولِ سَب۪يلَ o gün öyle bir gün ki zalim kişi ellerini ısıracağı zaman zalim kişi şöyle diyecektir. Ne olaydı? Keşke ben de Resul'le birlikte yol tutturup onunla beraber gitmiş olsaydım aynı yoldan yürümüş olsaydım. Yürümediği için zalim oldu ya ya veyle te alitani lem attaghad fulan al khalila keşke ne olaydı filanı candan dost edinmemiş olsaydı dedi Allahu sallam er meru ala dini khalili fe liyenzur ahadukum men halil. kişi khalilden halil candan dost İbrahim e halil diyoruz ya o candan dost Kişi, dostunun, arkadaşının dinindendir. Yani onun gittiği yoldan gider. Onun aynı yoldan gider. O halde diyor, her biriniz, kimi dost edindiğine dikkat et. Ona baksın. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ Zikir, yani öğüt, yani Kur'an, yani Peygamber'in Risaleti, mesajı, ...bana geldikten sonra... ...andolsun... ...o beni saptırdı... ...zikirden alıp uzaklaştırdı. Sana Kur'an'ı öğretmiyor. Resulullah'ı öğretmiyor. Filanın... ...efendime söyleyeyim... ...kaç keramet gösterdiğini... ...filanın kaç kere uçtuğunu... ...kaç kere takla attığını... ...bilmem ne ettiğini... Şunu alıp sattığını vesairesini anlatıyor. Ya bunlar ilim değildir. Bunlar insanı kurtarmaz Birisi kaçmış, uçmuş, uçmuş, göçmüş olabilir. Bana faydası ne? Bana faydası ne? cenab Allah diyor mu ki, benim amelim sana fayda verecek? Aksine ne diyor cenab Allah? Böyle demiyor, böyle demiyor. Ya yani ne diyor? Küllü nefsin bima kesebet rahine. Her nefis kazandığı karşılığında kazandıkları karşılığında alıkonulmuştur. Rehin olarak alıkonulmuştur. Rehin nedir? İpotek yani biliyorsun. Efendim ben Hacı Salih'ten 100 lira borç almışım. Tamam mı? O da diyor ki 100 liran karşılığında benim yanımda sen de 100 lira bir rehin ver. Olur ya paramı ödemezsen ben de senin rehinini şey edeceğim, parayı dönüştüreceğim. Böylelikle benim teminatım olsun. Paramı verdiğim zaman, parasını verdiğim zaman onu geri alır. Her birimiz Cenab-ı Allah'ın ifade yerindeyse azap karşılığında, azaptan kurtulma karşılığında, kazandıklarımız karşılığında neyiz? Rehiniz. Benim rehinimi sen kurtaramazsın. Onun rehinini öbürünü kurtaramazsın. Her birimiz başlı başına, her birimiz kazancımız karşılığında rehiniz. Kazancımız bizi kurtarmaya yetiyorsa kurtaracaktır, yetmiyorsa geçmiş olsun. Dolayısıyla bu ben seni kurtarırım, ben ömrü kurtarırım, ömrü bizi kurtarır falan nereden çıktı? Nereden çıktı? Peygamber aleyhissalatü selam bile sizden hiçbiriniz hatta ameliyle, Ameli kendisini kurtaramaz. Ameli bile kurtaramaz. Rabbimin rahmeti olmadıkça kurtulmasın mümkün değil. Amel Rabbimizin rahmetini celp eder. Bu kadar. Daha ötesi yoktur. Dolayısıyla aman Cenab-ı Rabbül Alemin evvela biz dikkat edeceğiz. O da inşallah ondan sonra bizi muhafaza buyuracaktır. Allah'tan Allah Resulü'nün dışındaki kimselerle beraber yürümeyelim. Onun izi dışında hiçbir kimsenin izinden gitmeyelim. Hepimiz onun izinden gitmek zorundayız. Bütün beşeriyet onun izinden gitmek zorundadır. Kimse ise kimseyi Resulullah'ın dışında kileri takip edemez etmeye davet edemez. Davet edemez. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri Biricik mabud olarak Allah'ı ve biricik önder olarak Resulullah'ı tanıyan ve bunu hayatında tatbik eyleyen kullarından eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin.